Allah bir kulunu kör yapıyor, bir kulu kötülüğün, bir kulu akılsız yazıyor. Allah adil değil, mi? Onu o senin bir Bana göz verdi, ona vermedi. Bir köpek var, kasabanın önünde bekliyor, biraz kimlik versinler diye. Bir tanesi kaderle karabahı bonfile yiyor. Demek ki Allah'ın alim olması için herkes kadın olacak, herkes erkek olacak ya, Herkes bir şekilde, bir güzellikte olacak böyle, mi? Servette hep bir salim olacak yani, fukara, zengin olmayacak. Adalet, adalet nedir? Onu ben tahrip etsin. O vakit konuşacağım ondan. Adalet anlıyor mu bakayım? Ha şimdik adalet nerede olur? Bakalım anlatacağım şunu. Çıkardım ona ben bin dolar verdim. Dedim ki burada on kişi var dedim. Bunlara adilane dağıt. Mütesadü yedir. Yüzer dolar verirse on kişiye o vakit adilane iş yapmışlar işte. Ve öyle yapması lazımdır. Çünkü ona ben dedim ki bu para senin paran değil. Benim param bu. Sana veriyorum bu bin doları. On kişiye dağıt dedim. dedim. Şimdilik o parayı böyle dağıtmakla mükellef o. Bu adilane vurması. İkinci, 10 kişi karşıma aldım ben birbirine 900 dolar verdim, diğerlerine 10'a dolar verdim. Mal benim ama. Şimdilik ben, ben adil değil miyim yani? Ama onun değil para, benim para. Buna, buna verdim 8 dolar, ona 100 dolar verdim, ötekilerine 10'a dolar verdim böyle ama mal benim, ben dağıtıyorum. İhsan ediyorum yani. İhsan başka, adil başka. Şimdilik o ihsanı adil ile karıştırıyor. Ha, ona bir adam şu parayı mütesabiyen dağıt diye verdiği vakitte mütesabiyen dağıtmazsa müsaade şeklinde şekilde o zalim olur. Ama mal benim. Ben istediğime on bin, istediğime üç bin, istediğine üç. İstediğime de vermem. Allah da böyle. Bu kâhane Allah'a ait. İstediğine göre isimleri vermem. Kim, kimin deli yapar, kimin akıllı, kimin hasta yapar, kimin zatı. Bir şey söyleyemezsin ki. Söyleyecek olsun hayvanlar ortaya çıkartlar ortaya. Fare ki ben niye fare olayım? Ben ne onu <gülüyor> isterdim? Köpekleri için bir getirdi. Köpen hiç bir dahili yok, hiç bir sahi yok karıştı yerde yani çalışmak yok çalışmak okumak betlmedi gitmek buraya hiç köpek doğru birisini alıyor, seviyor sahibi onu alıyor koyun bardağın evinde yatırıyor otomobil arkasına koyuyor önüne bombili koyuyor öteki de köpek onun iki bardağı var ama diye yer bulamıyor bir parça kemik alacak öteki biri onu tekne buruyorlar şimdi ne o öyle bir istedi ne o deside ama Allah Teala ne yaptı Birimizi böyle bizim akıllı birimizi zengin. Birimizi fakir, birimizi hasta, birimizi hatlı böyle yarattı Yine müsavi ederseydik, tadı çıkmazdık kâinat. Sıhhatlı hastayı görecek ki Allah şükür Zengin, fakiri görecek ki verilen dîmede şükür etsin. Kral dedi ki çağırdı alemi Rusya'da. Çar. Çağırdı dedi İslam aleminin için herkes bir dinde olmadı, hiç herkes bir renkte olmadı. Çar söylüyoruz İslam alemi. İşte da öyle. Bence. Kimi sarı, kimi kırmızı, kimi siyah, kimi beyaz, kimi esmer böyle. Niye müşahede olsaydı? Herkes Hristiyan olsaydı. Herkes Müslüman olsaydı. Herkes Müslüman olsaydı. Ama bir olsaydı. Dedi. Herkes bir gücülük olsaydı. Herkes bir. Niye yapmadı Allah böyle? Dedi ki o alev, İslam aleve dedi ki sen de söyler. Buraya bandamüzyıka geçsinler. İradet tek şey. Çar. Bandamüzyıka geldi oraya. Dedi ki bandamüzyıka hiç çalmayacaksınız yalnız basa çalacak. Vuhu. Vuhu. Vuhu. Etli Allah <gülüyor> diyeşe kadar çaldı. Ne <gülüyor> Ha. Yani hep müsahabe olsaydı bu, bu, bu, bu ses gibi olurdu. Şimdi gerçine emanetli İngilt Kalın denen bir ayı bul Kainatları oldu. Ezatlar içerisinde bir adalet zügura geliyor. Ezatlar içinde. Mesela ikimiz müsahabe olduk zengin senden. Senin her an kapandı. Seni yapamıyorsun. Beni çağırsın. Ben ne yapıyorsun. Sen gel ben elhamı yaptı işte. Bir fıkara buluyorsun. Gidiyor fıkara mecburen. Senin işini görüyor. Zengin fıkaraya mühtaç. Fıkara da zenginin olma mühtaç. Onun için tezahatlar içerisinde bir ahenk oluyor. Bandunguskar'ın çaldığı gibi böyle tezatlar içinde. Onun için cana bak, Hak kamil olan kişileri az yarattı Allah. Kemal'e az kişi erdi. Herkes alıklığı keşfedemedi. Etizor keşfetti alıklığı. Ya etizor'a verilen kudret herkese verirse şey, herkes alıklığı keşfedemedi. Bir kıymeti kalır etizor. Hiçbir kıymeti kalmadı. Onun için Allah herkese bir şey vermiş. Bir kat istidadı mıkları istidadı. İstiyatı müktaharı ona ihsan oldu. Bendeki olan hissiyat <gülüyor> onda yoktur. Ondaki olan hissiyat bende yoktu. Hatta kedideki hassasiyet bende yoktu. Benim cebime fare girse ben duymam. Kedi daha onu karşıdan oynarken fareyi gider yakalar. Peygamberler bilmiyorlar. İsa peygamberin. <gülüyor> onu ayrı, <gülüyor> <hatet> İbrahim'in <gülüyor> ayrı. Musa'nın ayrı, Harun'un ayrı. Peygamber ama hepsinin makamı ayrı. Onun için biz de saydığımız vakte 224.000 peygamber gelmiş Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Saydığımız vakitte şöyle sayıyoruz. Adem ve Nuhan ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem ve Hz. Muhammed Mustafa. Hepsi peygamberi anlıyoruz ama o yiğit tanesi ayrı. Çünkü Allah birbirine onları faziletli kılmış. Hepsine bir hassasiyet verdi. Musa'ya kelimullah dedi. Ondan konuştu. İsa'ya ruhullah ve kendi ruhundan beri Allah-u Teala. İki e, ayette onu babası olarak Allah'ın dostu İbrahim Halilullah. Ha, görülüyor ki peygamberler arasında bile, yani Üllazım peygamberler arasında bile hepsine ayrı ayrı tecelliyat olmuş. Hepsi bir müsaade olmadı.